Şimdi e, gelelim bu toplantımızın asıl amacına. Ben tekrar e, sorunları e, özetlersem bizim e, mantık camiasının mekan tasarımını <gülüyor> uygulamaya çalışırsam e, birincisi üç tane e, oluşum mümkün görünüyor. Bir tanesi dernek İki tane ikincisi internet e, ile ilgili çalışmalar. Üçüncüsü şey, bir işte merkez olabilir veya bir e, araştırma merkezi veya enstitü olabilir. Birincisi ben bunların üçünün de yapılmasının çok yerinde olacağını düşünüyorum. Hangisini yani gelişirse? Hani, LL yavrundan <gülüyor> iskelişisi onu besleyeyim. Daha çok umama oluyor. Onu biliyorum. Olsun. Ee, burada e, neler yaparsak bunlar e, daha iyiye gider. Bir gün de konuştuk. Bir, asıl sorunlarımızdan bir tanesi de e, bunun adı ne olabilir ve kapsamı ne olabilir şeklindeydi. E, bu konuda ödüllerinizi yaparsanız yani böylece ne? Şey yapmaya başlarız. Konunun içine atlamış oluruz. Ayağım ne dersin? Aa, ben önce dinleyeyim diye şey yapmıştım. <gülüyor> yok öyle. Yapayım. En başta oturuyorsun. Tamam öyle mi? <gülüyor> bu başka kimse yok. Yani bu başka. <gülüyor> Hocam bir kere bu e... yapmalıyız. Tamam. Tamam ya. Yani Orada bence de inşallah kişiyi başlatmalıyız. Ben size aynı fikirdeyim. Yani bir dernekte de olmalı, mümkünse bir üniversiteye bağlı bir merkeze kurmalıyız. Vesaire. Bu kutluğuna da katılıyorum. Size konuştuğumuz gibi o bir web sitesi kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu web sitesinin interaktif olması gerektiğini de düşünüyorum. Tamam mı? Hatırlamadım. Konuştuk zaten. Burada altını çizmek istediğim bir iki nokta var. Bir tanesi şu, mesela buradaki e, çalıştaydaki skurlar çok felsefe ağırlıklıydı. Yani doğal olarak felsefe bölümüş, felsefe bölümüş, ama mantığın şu an geldiği görün çok farklı boyutları var. Yani matematikçiler de bununla ilgileniyor, Çileman burada zaten daha net bir bahseder. E, hesap kuramcılara da ilgileniyor, hatta dediğim gibi farklı fizikçiler, saçlar filan da ilgileniyor. O çok büyük bir hızla o yönde de gelişiyor ve tensebetin de olarak aslında onun maya meclisinde de kalıyor. Yani o matematiksel sonuçları anlamak anlamlandırmak hiç kolay değil. Yani az önce bir acaba da söyledim. Bugün mesela Journal of Symbolicology'in bir makalisi buraya getirsek, Türkiye'de onu hani başından sonra okuyup anlayacak kaç tane tensebet çıkarmak bilmiyor. Muhtemelen matematiksel çok zor. Ama orada elde edilen sonuçların çok ciddi felsefi sonuçları, ben felsefi tartışmalarda bir problemi var. Yani bir şeyin bir matematik yönü var, felsefecilerin anlaması gereken. Bir de tabi tersi de var. Yani matematikçilerle ne kadar konuşuyoruz. O işin felsefi bağlılığıyla ilgili de onların bazı hani sıkıntıları var. Yani bir şeyler yapıyorlar, yani olarak çok güzel başardılar ama hani bu deney olduğunu, deneyi işlediğini, muhabbet onların bir de bir defasını çıkarıyor. Dolayısıyla bizim hani bu disiplinler arası dediğimiz bir şeyi ...Yapaylı bölümümüzde yaşatmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani bu sadece teknolojiden sosyal şeyleri vardır ya, ...herkesin yani herkese disiplin içerisinden bakarak bu gibi olanlar... ...dıştırıcı bazen olabilir, kullandığını ilgilen... ...bizim bunlardan çok dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani daha böyle açık farklı disiplinlerde insanların bir araya girip konuşup çalışabileceği bir ortam... ...yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Birincisi bu. Onu daha önce de söyledim. Tekrar bu altını altın istiyorum. Felsefe öğrencilerinin çok az bir kısmı mantıkla ilgilenebiliyor ya da ilgilense bile çok az bir kısmı yetkin. Yani bu konularda ilerleyebilmek üzere. Dolayısıyla bizim özellikle bu konularda çalışacak başka bölümlerde de öğrencileri de ihtiyacımız var. Onu ben değişikliklerde yöndemlerle öneriyorum. Bir tanesi... Her sene de bu öğrencilere yanma programları açan, çiftan da olmasa bile. Ama en nihayetinde onları yüksek istansı doktoraya yönlendirmek üzere felsekiyi razılıktan da geçirmek, aynı zamanda mantıkla ilgili razılıktan geçirmek. Bunu nasıl yapabiliriz de ben konuşalım istiyorum. Ee, neler yapabiliriz? Tabii bu derneğin merkezin kuruluşuna bağlı olarak da sonra konuşulacak şeyler, ama şu anda dünyada bu konularda çalışan ve genellikle de hemen hepsi disiplinler arası olan ciddi merkezler var. Yani Avrupa'da da var, Amerika'da da var. Bizim bunlara temas etmemiz lazım. Bunların organizasyonlarına katılmamız lazım. Tanışmamız lazım. Bizim orada bilgiler sunmamız lazım. Onlara bedav edip çalışmalar yapmalarını sağlamamız lazım. Çünkü bütün bütün çabalara da girmemiz gerektiğini düşünüyorum. O cüya da olan anlattım. Mesela ben Türkiye'de çok, iyi de en çok ilgilenmek çok üniversitede Belki bir düzeyin üzerinde mantık dersi alabilmek isteyen ama alamayan öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Yani ders kitablarımızın bazen konuda yeterli olmadığını düşünüyorum. Tekstit kitablarımız yok yeterli değil. E, bu web sitesine açık dersler koymamız gerektiğini düşünüyorum. Powerpoint sunumlar, ders sunumlar vesaire. Yani web içerisinden bu öğrencilere ve arkadaşlarla ulaşabileceğimizi düşünüyorum. vesaire. Yani bu şekilde bir yol izlememiz gerektiğini. İlk adımda tonu size de paylaştım. İlk zaman geçirmeden bu web sitesiyle ilgili hazırlıklarına başlar bunu hemen yaparız. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Ee, yani historiklerini buraya peskile etmeye çalıştım. Evet. Ee, bu bir referans olabilir. Özgüç. Hocam bu işaret ettiği bir nokta ilgilemeyi ...modern mantıktaki güncel gelişimlerini izleyebilmek bazen çok zor olabiliyor. Acaba bu konuya yönelik çalışmalar düzenleyebiliriz Yani bu biraz olabilirdi. Bir projeyi davet edebiliriz. Onun da için projeyi güncel anlatabiliriz. Yani ders içinde özellikle ben, ben, yani genç, genç arkadaşımızın dış sorumlu. Yani hakikaten 6-5-3 sorumlu da sunum biçiminde değil de seminer ders biçiminde uşağdaş mantıklık gelişimleri bize almazsalarının üzerinde biz bir sistem yapabilir miyiz acaba? şey daha bir otopsikete olmalı gerekiyor zaten. Peki ben de söyleyelim mi? Evet. Hemen hemen hemen. Bana şey daha çok yani şey bir bir bir bir, bir şey geldi bir sürü şey, şey dedin yani hepsine katılıyorlar özellikle. İstemler. Şey mesela bir, bir, bir işte resis mesleği ya da büyük bir, bir tartışma bu ortam içinde olması önemli ama um, kademik bir ayarın e, özellikle araştırma merkezi olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum yani ciddi bir adım yapması yani şey yapması. Bu bir şey Aslında onu nasıl gerçekleştirdiniz? Oradaki propaganda, sosyolojik propaganda nasıl olduğunu nasıl açığa çıkacağız? İndir oldukça düşündü. Ee, ona şöyle bir çözüm aklıma geldi. Ee, şu anda direktör yani anlayışlı bir insan. Tabi ki bu ona sunulan böyle bir öneriye ne cevap vereceği konusunda bir ön bilgi sahip olduğum anlamına geldi diyor. Ama ben şimdi bir e, konuyu şu şekilde sunmayı düşündüm. Biz işte iki günlük Türkler'in ilişki yerlerinden gelen mantıkçılarla Türkiye'de ilk defa bir mantık çalıştığı bir toplantısı yaptık. Hepimizin ortak arzusu bir mantık araştırma girilmenin olması. Bu en olabilir. Eğer araştırma merkezi olabilir. Şimdi bunun bu şekilde lafla söylemeyi ötesinde sesli düşünüyorum şu anda. Mesela acaba bizler şu anda sizlerle bir üstü yani bugün aramıza katılmayan arkadaşlarla kendi bölümlerinden böyle bir talebi informal olarak ama yazılı olarak bilirler. Yani ben reddere gittiğim zaman işte 29 Mayıs Üniversitesi'nden böyle bir şeyin çok yerinde olduğunu veya Teobey'den veya yani herhangi bir üniversiteye bağlı olmayan hocalarımızdan veya işte Orta Doğu'dan, yani böyle bir dilini Kurulmasını Türk Eğitim Mandıtı Çalışma Arasından çok yararlı olacak. Çünkü ben rektöre böyle bir şey sunarsam benim benim çok güçlüyüm. Yani rektöre karşı değil. Çünkü bu YÖK tarafından olan Hocam çalıştayın bir bildirisi gibi bir şey yaz saklamayacağım şimdi. Onu, yani, şu anda... ha, onu söyleyeceğim. Onu söyleyeceğim. Yani Yazarsınız. Evet. Şey Ama bu ikinci aşamada yani bu hani ne kadar dilekçe toplamak gibi bir şey oluyor. Bir de yarım sayfalık bir e, çalışmalar bildirisine hazırlama. Tabii bunu hazırlarız. Sizden de şimdi alacağımız önerilerle ve internet üzerinden onayınıza sunarız. Bunu da ayrıca e, sunabilirim ama e, iki veya üç faktör olursa, yani işte Ortodur Ortodik Üniversitesi e, matematik e, mantık bölümü bir e, mantık araştırma merkezinin olması konusunda Türkiye'nin ihtiyacı olduğu. Her üniversite yapabildiği kadarıyla bu da çok e, güçlü bir şey oldu. Çünkü yalnız elektörün kabul etmesi açısından değil, yökün kabul etmesi açısından da çok güçlü oldu. Olabilir. Olabilirse, yani ben olsun demiyorum ama olabilirse ya da orada bir tepki olabilir oysa enstitü bu anlamda düşecek galiba. Çünkü araştırma merkezinde asıl şey bu şekilde olması gözü mü başka bir enstitü öyle bir şey şekilde... Hani bu evet, biraz daha zor gibi. Zor. Yani şeyi bu 29 Mayıs, işte 90 şarkıları falan üniversitelerde insanlar azı herkesle Merkezdeki bir olarak karakterlerimizde. En üstte bir şey özürüz, resmi olarak, evet. Yani merkez daha mı iyi? Bence de. Evet. Çünkü e, şeyi e, bürokratik e, dokusu daha ağır. Evet. Enstitüleri. Evet. Yani senatolik temizlediğim daha damdik yani o daha da işimize gelirsin. Yani bizim zaten öyle bir senatolik temizlediğim gibi bir Ama böyle şey bir şey o zaman değil mi ben? Yani zaten şey okutamıyoruz. Zaten okutamıyoruz. Ama ne işin öğrenci yok. Yok. Yani, yani göğüs olarak var ama senin, yok. Yani sevdiğimde bir düzenliğe benzer şey yapamıyorum. Senatolik Yok. Hocam yalnız bir yani bir mesela sosyal bilenlere sütüne dil bölümüne getirilemez mi bir master doktor programı için? Ay ama o e, şeyden olabilir yani nevi statü içerisinde olabilir. Tabi ya o aynı o aynı onu evet. da mı istiyorsun? Yani ayrıca ya, yani ben onu hep zaten söylüyorum yani sosyal bilenlere sakin bölümlerin master programları var işte aynı fakülteye aynı alabilirim, da aynı bölüm masterına çoğu gibi görünüyor. O olmak zor. Bir sak keden mantık ağırlıklı bir maslı doktora programını açmaya çalışabiliriz. Elimizden geldiğinde dışarıdan biz destek oluruz olursak, yani öyle bir şeyi de ayıracağız mız? Şimdi onun için koşullar mümkün, evet. ayrı bir program olabilmesi için üç öğretmen üyesi olması lazım. Bizim acilinde olduğumuzda var. Ya. Evet. evet yani çok katıktır burada açılabilir. Eğer evet. başka üniversitelerde evet. açılabilirse o zaman daha iyi yerde açılıyor. Onu başka bir yerde bulacağız sosyolojinin organize içe olan bir merkezsiz bir işte herhalde bir mücadele şey ya, standart, işte, araştırma merkezisi olması ya, araştırma merkezlerinin işte tekalluklar düzeyinde işte, var şey düzeyinde vektöre bağlı, vektöre bağlı. Evet. Şey var. rektöre bağlı rektöre bağlı olan o şeyde yapmak herhalde bir ya o onu dengelemeye çalışmak herhalde daha yani şey gibi, o zaman sizler ayrı bir şeyde duyurunuz. Ee, bana bölümünüzün bu konuda e, informel ama yazılı bir şeyde evliliyorsunuz. Yani, yani, yani birkaç tane evet. arkadaşımla beraber toplu. Yani. Evet. Evet. Evet. Şey, şey yok değil mi artık? Aynı şey yok. Toplu imza, tamam. toplu imza değil. Abi. Yok yani bu ayrı bir şey. Evet. Yani şunu böyle bir şey test diye tamam. altına altına yazmak için ayrı ayrı yazmazımca bir yapalım, şey gereği yok. Hayır, dur. Ee, şimdi tabii bunları tekrar tekrar konuşuruz ama çok uzatmadan da hemen şey yapmıyoruz. Ee, hedef kitlenin tespiti e, bizlerimizin yolu nasıl olacağı açısından önemli. Üniversite ee, öğrencilerine, lise felsefe öğrencilerine, üniversite felsefe öğrencilerine ayrı bir program uygulamak lazım. Her bölüm öğrencilerine e, mühendislik bölüm öğrencilerine hitap eden bir benim sayfasım olması lazım. Dediğim gibi yani mümkün olduğu kadar sesimizi popüler bir şekilde duyuracak. E, her birimizin emek vererek katkıda bulunacağı. Yani bu nasıl olabilir? Mesela mantık soruları olabilir. Mesela e, mantık problemlerinin çözümünü de bir şey veya mantık makalesi olabilir. Bu e, makalelerin çeviri olarak, çevirilmiş makalelerin yayınlandırırken, kelim olarak burada yer alması veya bu konuda bize çok yardımcı olacaktır. Mesela şirketlere gönderebiliriz. Çünkü bildiğim kadarıyla onlar içerisinde e, bu tip mantığa karşı bir ilgi var. Onu aktif hale getirebiliriz veya destek, yani şey yapabiliriz, köyükleyebiliriz. Böyle bu mantık merkezinin faaliyetlerini akademik, yarı akademik ve akademik olmayan mecralara taşırsak ama web sayfası olarak şey olarak demiyorum, yani dernek veya şey olarak demiyorum, taşırsak bu bize çok büyük güç ve çalışma şey sağlayacaktır, motivasyon sağlayacaktır diye düşünüyorum. Peki şimdi e, hepinizin görüşüne ihtiyacımızın olduğu bir nokta e, kimleri buraya dahil edeceğiz ve nasıl bir at düşünüyorsunuz? İlhamız bir, bir şeyden söylemez miyim? Hani biraz böyle şey herkes seslenirken evet, aradığınızda evet. sizden bu yani kadar somut şeyler yanımda bilanladığınızı açıkçası düşünmemiştim. Eee Biraz düşünmek isterim hani isim konusunda. Ee, ama matematiksel mantık mat mat çalışanlar olarak biz de bunun bunu masası olmak isteriz. Ee, yani bizim yapmamız gereken yani şeyleri de yaparız. Seminerler olabilir. Ee, ben şeyi önemsiyorum. Hani bu derne kurulacaksan mesela, özellikle etkinliklerinin olması gerekir. Ee, onları sallamaktan üstünde... E, aşama aşama e, daha içeriği zenginleştirilebilir e, e, seksans doktorak biyogramlar böyle şeyler yani, yavaş yavaş taşlayıp bunları <gülüyor> e, dahil edebiliriz yani e, zaman içerisinde daha da bulutlaştırabilmizi e, yazabilirim daha iyisini düşünün Şurası. ama rengin size durak istediğim e, katılımı sağlamak katılma ve sürekli etkinliği sağlamak ve duyurmak insanlara yani, bunu değerli bir açısından bu önemli. Şöyle bir şey olabilir mi hocam? Yani işlerin açıkçası bir şekilde kazanır için bir sekreter yapımın tesliyle birbirine benzer üç kişi gibi, üç beş kişi gibi bir şey. Ya da da partizm. Hayır. Hayır. Onların ilk çerçevesinde bunları işte e, o web sayfalar çerçevesinde işte tartışarak bunun evet. daha hızlandırabilir gibi geliyor. Yani komitenin ana karar <gülüyor> mesela saat <gülüyor> olur. Olur olur onun olur. Ya yani, elbette. Bir de bayağı yani işte herkes böyle verlik yani konular yani şeyde yapmaktansa yani işte bir bir söz sorup, <gülüyor> adı ne olacak oranın teknik tek yani geçilen bu takım şeyler taslaklar hazırlanın. <gülüyor> Onlar da o şey detaylı bir şekilde Haklıyız yaptık da yaparlar ve beklemek işte on on haftalar yani işte falan bir o yani biraz zorlaştı. antal, antal hale getirdiler diye söyledim onu söyleyin. Böyle paylaşım bir şey. ee, evet. yapmak lazım. Evet. Yani. Öyle Benim aklımdan geçen mantıklı uygulamaları. Yani dilde gidiyor, matematikte gidiyor, yapay secağı da gidiyor. Yani çünkü mantık değil desek, matematikçiler girmiyor. Mantıklı uygulamaları derse, mantıklı uygulama hem de yani böyle e, teorik düşünmeye pek yaktır olmayan ...közüm meclisler için mühendisleri e, direkt hitap eden uygulamadığınızdan. Buyurun Yani ben de bir şeyler bu çok zor. Biz zor. ...bazı nesikler için. Ancak hemen izin almak Aslında bir araçtırma herkesleri için... ...mesela İslam'ın Üniversitesi çok yakıncı olurdu... ...çünkü orada öyle çok Gerçi onun bandır da var. İçinde kadar bandır da var. Böyle bir eğitimden ben artık çekildim. Öğrenciler kendinize öğrenmek de değişik bir ilerci ilerlecek. Yapan temizle ilgili, konutmanlıkla ilgili, bilimsel düşünceyle ilgili hakikaten bunları biraz da gençlere vermek lazım. Yani bizim bölümümüz olabından şanslı olmalı. Bir şey yaparız. çok var. Çünkü sürekli olalım. bu hakkında size açık. İsterseniz öyle bir dersler vermek isterseniz bu sistemimiz açık. Yani bu sistemiz bir üniversite kurması da değil. Çok önemli öyle bir şey. Bu üniversite istepane bir terk etmeye başlıyor değil. Tabii. Çünkü oradan ilerlemiştir. Bu sistem var. Bu Senpozyumlar var. Şimdi beşincisi olacak. Bir de model de ökender senpozyumet içinde burundan ve ilgili bir konular çok var. O zaman işte e, sizler gibi. rica edeyim. Yani burada olan mesela e, Ayhan Bey de olabilir. Burada olanlarla gidip bir ziyaret edip onlarla konuşup e, tecrübelerinden istifade edebilirsiniz. Yok bu. Gençler buraya dönüp size bir gösteri yapabilir. Daha belli olur, olur. Burada olan Gerçekten bir fark etmez. Böyle bir site var. Tamam. Ben uzaklarla bir eğitim var. İsterseniz o da söyleyebilirsiniz. Ben verdim birkaç Bayağı da bir oluyor. de var. Bizde de var. Bunu da yapabilirsiniz. Hayır, yani bu da de var. Tamam, burada da yapabilirsiniz. Çok böyle için bir Şirketler dediğim gibi, sanmikaten bir otelik bir bilgisayar bir asıl, bir bir asıl olduğunu yapra yazamaz. Evet. Evet. Oralinde çok çok önemli bir şey. Yani o zaman ilk sınsa o, o arkadaşlarla temas <gülüyor> onların dediğiminden istifade ediyor. Evet, evet. bu de üstün meselesinde yani e, de ben de onu bize şekiller alamaz ki şu vesaireyle bir de olmasa zaman yani siz o olduğunu biliyor buluyorsunuz. Evet, evet, evet, evet. mantık ve uygulamaları. Ya benim aklıma gelir mi? Ama bu kadın da mı böyle? Serne da mı böyle? Eee onun için ben bunu araştırma merkezi için düşündüm. Tamam. Mantık. Mantık ve uygulamaları uygulamalar o olmaz. mantık <gülüyor> <D> span, <Questions. gülüyor> bir şey yapalım. Aramızda bir iyiyiyişme yapalım. ERBZC, Ortaokul, Treposa. Var var, var? Herhangi Tabii, tabii. Oなる yani biraz mail grubunu biraz genişletmemiz de lazım. Evet. Herkesten o önerileri bekliyoruz. Seni yani konuşuyorum. Ben yani şu da şu var burada olan ilgili kişilere o şart sistemini el sözü o, o şey o yani yani bu olsun, gençlerde gençler olsun. Gençlerin işi. ben ben <S nos.'' gülüyor> <gülüyor> <sıkıntı> Bak. İhtiyaden. Ben dönme protokolü. Öğendim? Dönme. Programımız. Türkçede yanlış anlaşılıyor. Evet. Şimdi şuradan geleceğiz aslında. Dönme, ihtiyaden. Cezalar da diyor? Abi, çok fazla ağrıyor. Burası faydası yok. Gene. Ama dönüyoruz. Çok teşekkür Teşekkürler, teşekkür ederim. Çocuklar bunun sevecek mi olacağını? Duygulamada bulursan. Bir araya gelin. Onlar ne yapıyorsunuz? Yani yazılır olazı bir bir şey var. Yani ne şükürtere işareler, pazarlık yapaması ben projesiyle kavga yapmak istedim. Ben herkese, Evet, çünkü daha da. sen de ne yaptın? Çünkü thanks many good today genelde ve sahne davranışı çok başta başta yerini yazsın. Öncesi babam telefonu açıyorlar. Nasıl yapıyor? Kendini tanıtacak. 800'den. İki benasız bu yapar kolay şeyler. O biliyorum yani tip kuruyor. Ya bu yani Yani tabii daha Yani diyor bu sinelerde eee tabii hastaneye alıyoruz. Açılıverip gideceğiz öylece alacağız. Şimdi çeşitli endişeleri olmaz hocam. Yani ilk yine öğreniyoruz. Bu sağlık Hocaya söyledim. Dönmeler arasında, şey, evet, özellikle bu özel nektere bu demek üniversiteler, üniversiteler çok Yani mesela sizin tesislerden bizimkilerden sizden ders almasın sağla. Fotoğraflar falan yap. Diyecek olurum Maria. Vallahi bence diyeceğim. Başka türlü düşünmeyecekler olur. Ha gibi ders daha çok varlık gerekiyor. Malzememiz biraz daha az. Mesela varlık dersi versem, bir dersi versem olur aslında <laughs> o Orada sizinle tartışmanızın. Tamam, o şeyle konuştuk. Yani, o üçle şey var. Size Bir şey var. Fade edin. Yönderme, ben şimdi. Yönderme, benim sorun çıkıyor mu? Ortaya Orta bir Biz bu üçlü mesajla olarak geçiyoruz. Evet. ben Tamam, söylerim. O zaman mısınız? Aynen öyle bir olarak sizler yaşıyamam demişler. Yani